Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in 13. cüzünde bugünkü hayatımızı ve kıyamete kadar yaşayacak bütün müslümanların hayatını ciddi bir şekilde etkileyecek çok önemli konular vardır yani Kur'an-ı Kerim'in her yeri çok önemli konularla dolu ama günlük, pratik ve çok başlıklı konular açısından 13. cüzde çok fazla konu var adeta bugünkü hayatımızın iman ve ahlak boyutunu ibadet boyutunu sanki kuşatmış gibi konular var bunlar bir önceki cüz olan 12. cüzün sonundaki Yusuf aleyhisselam kıssasıyla devam ediyor 13. cüzün konuları Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri gelip Yusuf Aleyhisselamla buluşuyorlar sonra Yakup Aleyhisselam geliyor beraber buluşuyorlar Yakup Aleyhisselam'ın sabrı Allah'a teslimiyeti ve Yakup Aleyhisselam'ın Allah'ın hakkında hüsnü zam beslemesi yani Rabbim benim beni koruru çok ciddi bir örnek olarak allah Teala önümüze koyuyor Tabii şunu biliyoruz ki biz yani olmuş bitmiş Rabbine gitmiş Yakup Aleyhisselam Allahü Teala bize bir hikaye olarak anlatmıyor kulluk budur iman böyle olur Allah'a böyle güvenilir diyor Rabbimiz bize maksat bu yoksa biz hikaye dinlemiyoruz haşa Kur'an-ı Kerim hikaye kitabı değil 13. cüz'ün ağırlıklı konuları arasında takva ve sabır var takva ve sabır ciddi bir şekilde Müslümanlara Hayat tarzı Takva üzere yaşıyorsun, sabırla yaşıyorsun İnsanca yapabileceklerini yapıyorsun ama Takva senin kalitenin adı Sabır karakterinin adı oluyor Allah'a şükür ciddi bir şekilde öne çıkarılıyor Yani Yusuf aleyhisselam kıssasından da Yakup aleyhisselam'dan da görüyoruz Allah'a şükredilmek her halükarda Rabbimize şükürler olsun denmesi gerekiyor Bir başka konu da Yusuf aleyhisselamın bir devlet otoritesi kullanan insan olarak önünde diz çökmüş kardeşlerini ki o kardeşleri zamanında onu kuyuya atmışlardı ölsün diye hasetten dolayı bu pozisyonun sahibi Yusuf aleyhisselamı bakıyoruz kardeşlerine serbestsiniz gidin diyor Allah sizi de mağfiret etsin beni etsin, hadi gidin diyor bu ciddi bir şekilde önümüze konuyor daha sonra Mekke'yi fethettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynı ruhu taşıyan peygamber olarak aynı ahlakı taşıyan bir karakter sahibi olduğu için size Yusuf'un dediği gibi diyorum çekin gidin diye daha önce kendisini Mekke'den kovan işkence eden ashabına işkence edenlere o muameleyi yapmıştı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakıyoruz ki bu cüzde aynı zamanda Yusuf aleyhisselam suresinde allah Teala'nın kainattaki mucizelerinin kudretinin görülmesini isteyen ve önümüze koyan ayetler var Peygamberlerin niye gönderildiği özellikle vurgulanıyor ve geçmiş olaylardan ki başta Yusuf aleyhisselam kıssası olmak üzere ibret almamızı aile konusunda, siyaset konusunda, devlet konusunda neyse artık ticarette Allah'a imanda geçmiş olaylardan ibret almamızı murat ediyor allah Teala Ra'd suresi 13. cüzün içinde bulunmaktadır Bu surede evreni anlatan, Allah'ın büyüklüğünü gösteren insanın kendisinde ve gözlemleyebildiği hayatın parçaları içerisinde ne kadar büyük mucizeler olduğunu her taşın altında ve üstünde Allah gösteren cennet, cehennem hissiyatı veren görüntüler olduğunu anlatır Rahat suresi Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü, ağırlığını anlatır yani hatta 31. ayetinde Rahat suresinin yani şu Kur'an bu dağları akıtacaktı diye ben halkça özetleyebileceğim bir ağırlık ifadesi vardır Rahat suresinde mümin insanların özellikleri çok ciddi bir şekilde öne çıkarılıyor mesela akıllı ben bunları hızlı bir şekilde sayayım akıllı insandırlar Allah'a verdikleri Allah'la verdikleri sözlere duyarlar dururlar ve sözlerinden caymazlar yani imzasını konuştuğunu iptal etmezler Allah'ın emrettiği bağlantıları kurarlar Sıla-i Rahim yaparlar Rablerinden korkarlar Ahirette hesap vermek onların ciddi düşüncesidir Allah'ın hatırı için sabrederler namazı ihmal etmezler Allah için sadakalar verirler ve kötülüğü iyilikle savarlar diye müminlerin özelliklerinden Allahu Teala sayıyor ne demek oluyor bu? yani böyle olun böyle olursanız iyi mümin olun diyor ve çok tatlı bir şekilde bu cüzde cennet manzaraları var cennetleri anlatan ayetler var o cennetler ki diye başlayan ayetler onu dinleyen mümini dünyasından alıp o ruh alemine o güzelliklere taşımaktadır bu cüzde Musa aleyhisselam konusunun ve diğer peygamberlerin tekrar gündeme geldiğini görüyoruz dinleyen kardeşlerimin özellikle bilmesinde fayda var neredeyse hangi cüzüne dokunsak Kur'an'ın Musa aleyhisselam karşımıza çıkıyor Musa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de çok fazla öne çıkıyor çünkü Musa aleyhisselamın en temel özelliği peygamberler arasında ilk defa devlet kurma mücadelesi yapan Allah adına beşeri bir devlet kurma mücadelesi yapan bir peygamberdir devletle din bir araya gelince ki Allah böyle istiyor insan kuduruyor insanın tahammülü bitiyor şeytan çıldırıyor Musa aleyhisselam bunun örneğidir onun için neredeyse her cüzünde Kur'an'ın bir Musa aleyhisselam kıssası vardır Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün bir tarafı yok ama mücadelesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Medine'deki mücadelesinin ilk çekirdeği olduğu için de adeta yani Musa Aleyhisselam'ın çektiklerini bir nevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çekmiştir çünkü insanı devlet ismiyle idare etmeye ve bu devletin sahibi de Allah olsun demeye kalktığın zaman şeytan çıldırıyor yani o ahlaka iyi ol hırsızlık yapma demeye benzemiyor o zaman. Onun için Musa Aleyhisselam ciddi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de zikredilir çok yoğun manada yani. Hepsi ciddi bir şekilde zikrediliyor ve peygamberlerin nasıl sabrettiklerini, Allah'a tevekkül ettiklerini görmüş oluyoruz. Bu cüzde yine kıyamet sahneleri var. O ve o gün kıyamet günü şeytanın bana ne gelmeseydiniz peşimden ben mi size yalvardım? Gelmeseydiniz der gibi başından savacağını Allahü Teala haber veriyor. Bu da ne için böyle haber veriyor? Yani peşine gittiğiniz iblis bile satacak sizi. Ona göre gitmeyin peşinden. Allah'ın dinine uyun demek oluyor insanlara. Tatlı güzel söz söylemekle çirkin söz söylemek arasındaki farkı Allahu Teala bu cüzde karşımıza çıkarıyor. Allahu Teala'nın nimetlerinden bazıları önümüze konuyor yani hangi nimetini sayacaksınız gibi önümüze konuyor İbrahim Aleyhisselam'ın Mekke'deki yaşadıklarından örnekler var, İbrahim Aleyhisselam tekrar karşımıza çıkıyor ve bu cüzde zalimlerin kıyamet günü ne ile karşılaşacaklarına dolayısıyla müminlerin ne ile karşılaşacaklarına dair çok enteresan sahneler gözümüzün önüne konuyor ibret almayı gereğini yapmayı kullukta da başarılı olmayı Rabbim Celle Celaluhu hepimize nasip etsin diye dua ediyorum Velhamdülillahi Rabbil Alemin